İki mektebi Musibet Şehadet Namesi yahut Divan Harbi Örfi ve Sayit Nursi adlı eserden parçalar. Bismihi Sübhaneh Ve im min şeyin illa yusebbihu bihamdih Mukaddeme Vaktaki hürriyet divanelikle yağ dolunurdu, zayıf istibdat tımarhaneyi bana mektep eyledi. Vaktaki itidal, istikamet, ile iltibas olundu, Meşrutiyette şiddetli istibdat, hapishaneyi mektep eyledi. Ey şehadet namemi temaşa eden zevat! Lütfen ruh ve hayalinizi misafir eden yeni medeniyete karışmış, asabi bir bedevi talebenin hali ihtilalde olan ceset ve dimana gönderiniz. Ta tahtiye ile hataya düşmeyiniz. 31 Mart hadisesinde divan-ı harbi de dedim ki, Ben talebeyim. Onun için her şeyi mizanı şeriatla mı ediyorum? Ben milliyetimizi yalnız İslamiyet biliyorum. Onun için her şeyi de İslamiyet noktayı nazarından muhakeme ediyorum. Ben hapishane denilen alemi berzahın kapısında dururken ve daracı denilen istasyonda ahirete giden şimendiferi beklerken cemiyeti ve şeriyenin hallerini tenkid ederek değil yalnız sizlere. Belki bu zamandaki Nev İbeni beşere ettiğin bir nutuktur. Onun için Yümetü bile serâir sırrınca kabri kalpten hakaik çıplak çıktı. Na mahrem olan kimseler nazar etmesin. Ahirete kemali ihtiyakla müheyyayım. Bu asılanlarla beraber gitmeye hazırım. Nasıl ki bir bedevi garayip perest, İstanbul'un acayip ve mehasini işitmiş, fakat görmemiş. Nasıl kemali hahişle görmeye arzu eder? Ben de marez acayip ve garayip olan alemi ahireti o hahişle görmek istiyorum. Şimdi de öyleyim. Beni oraya nefretmek, bana ceza değil. Sizin elinizden gelirse beni vicdanen tazib ediniz ve illa başka suretli azap azap değil benim için bir şandır. Bu hükümet zamanı istibdatta akla husumet ediyordu. Şimdi de hayata davet ediyor. Eğer hükümet böyle olursa, yaşasın cünun, yaşasın mevt, zalimler için de yaşasın cehennem. Ben zaten bir zemin istiyordum ki, efkarımı onda beyan edeyim. Şimdi bu divan-ı harbi örfi iyi bir zemin oldu. Bidayetlerde herkesten sual olunduğu gibi, divan-ı harpte bana da sual ettiler. Sen de şeriat istemişsin. Dedim. Şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat sebebi saadet ve adalet-i mahz ve fazilettir. Fakat ihtilalcilerin isteği gibi değil. Hem de dediler: İddiat-ı Muhammediyeye Aleyhissalatu vesselam dahil misin? Dedim: Mal iftihar, en küçük efradındanım. Fakat benim tarif ettiğim vecile o ittihattan olmayan dinsizlerden başka kimdir bana gösterin. İşte o nutku şimdi neşre ediyorum ta ki meşrutiyeti lekeden ve ehli şeriatı meyusiyetten ve ehli asrı tarih nazarında cehil ve junundan ve hakikatı evham ve şüpeden kurtarayım. İşte başlıyorum. dedim ey paşalar zabitler hapsimi iktiza eden cinayetlerin icmali iden mahasin illati edallu biha kanat dunubi fekulli keyfe a'taziru yani medarı iftiharım olan mehasinim şimdi günah sayılıyor. Artık nasıl edeyim? Mütehayyirim. Mukaddeme olarak söylüyorum. Mert olan cinayete tenezzül etmez. Şayet isnat olunsa cezadan korkmaz. Hem de haksız yere idam olunsam iki şehit sevabını kazanırım. Şayet hapiste kalsam böyle hürriyeti lafızdan ibaret bulunan gaddar bir hükümetin en rahat mevki, hapishane olsa gerektir. Mazlumiyetle ölmek, zalimiyetle yaşamaktan daha hayırlıdır. Bunu da derim ki, siyaseti dinsizliğe alet yapan bazı adamlar, kabahatlerini setr için, başkasını irtica ile ve dinini siyasete alet yapmakla ittiham ederler. Şimdiki hafiyeler, eskilerden beterdirler. Bunların sadakatine nasıl itimat olunur? Adalet, onların sözlerine nasıl bina olunur? Hem de cerbeze ile insan adalet yaparken zulme düşüyor. Zira insan kusursuz olmaz. Fakat uzun zamanda ve efrad-ı kesire içinde ve tahallülü mehasille tadil olunan müteferrik kusurları, cerbeze ile cem edip, bir zamanı vahitte bir şahs-ı sudurunu tevehhüm ederek, şedit cezaya müstahak görür. Halbuki bu tarz, bir zulmü şediddir. Şimdi gelelim on bir buçuk cinayetlerimin tadadına. Haşiye, müellifin meslek ve meşrebine ait parçalar alınmış olup, tafsilat arzu edenler, mezkür esere müracaat etsinler. Birinci cinayet. Geçen sene bidayeti i hürriyette, elli altmış telgraf umum şark açiretlerine sadaret vasıtasıyla çektim. Meali şu idi. Meşrutiyet ve kanun-u esasi işittiğiniz mesele ise hakiki adalet ve meşveret-i şer'iyeden ibarettir. Hüsnü telakki ediniz, muhafazasına çalışınız zira dünyevi saadetimiz meşrutiyettedir ve istibdattan herkesten ziyade biz zarar göreceğiz. Her yerden bu telgrafın cevabı müsbet ve güzel olarak geldi. Demek vilayeti Şarkiye'yi tenbih ettim, gafil bırakmadım. Ta yeni bir istibdat onların gafletinden istifade etmesin. Neme lazım demediğimden cinayet işledim ki, bu mahkemeye girdim. İkinci Cinayet Ayasofya'da, Bayezid'de, Fatih'te, Süleymaniye'de, umum ulema ve talebeye hitaben müteaddit nutuklar ile, şeriatın ve müsemma-i meşrutiyetin münasebet-i izah ve teşrih ettim ve müteahkimane istibdadın şeriatla bir münasebeti olmadığını beyan ettim şöyle ki seyidül kavmi hadimuhum hadisinin sırrıyla şeriat aleme gelmiş ta istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin herhangi bir nutuk iradettim ise her bir kelimesine kimsenin bir itirazı varsa bürhan ile isbata hazırım ve dedim ki asıl şeriatın mesleki hakikisi Hakikaten meşrutiyeti meşruadır. Demek meşrutiyeti delail-i şer'iyye ile kabul ettim. Başka medeniyetçiler gibi taklidi ve hilaf-ı şeriat telakke etmedim ve şeriatı rüşvet vermedim ve ulema ve şeriatı Avrupa'nın zünunu fasidesinden iktidarıma göre kurtarmaya çalıştığımdan cinayet ettim ki bu tarz muamelenizi gördüm. Üçüncü cinayet İstanbul'da 20 bine yakın hemşehrilerimi, hammal ve gafil ve safdil olduklarından bazı particiler, onları ifal ile vilayatı şarkıyı ile kedar etmelerinden korktum. Ve hammalların umum yerlerini ve kahvelerini gezdim. Geçen sene anlayacakları surette meşrutiyeti onlara telkin ettim. Şu mealde İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve şeriattır. Padişah, Peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihat edeceğiz ve bizi bir cihette teyyakuza ve terakkiye sevk eden hakiki kardeşlerimiz Türklerle ve komşularımızla dost olup el ele vereceğiz zira husumette fenalık var husumete vaktimiz yoktur hükümetin işine karışmayacağız zira hikmeti hükümeti bilmiyoruz İşte o hammalların Avusturya'ya karşı benim gibi bütün Avrupa'ya karşı boykotları ve en müşevveş ve heyecanlı zamanlarda akılana hareketlerinde bu nasihatin tesiri olmuştur. Bediüzzaman'a zamana zürefadan biri bir gün irfanı ile mütenasip bir esbab giymesi lüzumundan bahseder. Müşarun ileyh de siz Avusturya'ya güya boykot yapıyorsunuz. Hem onun gönderdiği kalpakları giyiyorsunuz. Ben ise bütün Avrupa'ya boykot yapıyorum.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 Nihayet derecede kalben üzülmüştüm. Onların zannını tekzib etmek için, meşrutiyeti herkesten ziyade şeriat namını alkışladım. Lakin yine korktum ki, başka bir istibdat tekrar o zannı tasdik eder diye, ne kadar kuvvetim varsa Ayasofya Camii'nde mebusana hitaben feryat ettim. Ve söyledim ki, meşrutiyeti, meşruiyet ünvanı ile telakki ve telkin ediniz ta yeni ve gizli ve dinsiz bir istibdat, pis eliyle o mübareki, avrazına siper etmekle lekedar etmesin. Hürriyeti, adab-ı şeriat takyid ediniz. Zira cahil efrat ve avam kayıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa, sefih ve itaatsiz olur. Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun, ta ki namaz sahih ola. Zira akayek meşrutiyetin sarahaten ve zımnen ve iznen dört mezhepten istihracı mümkün olduğunu dava ettim. Ben ki bir adi talebeyim, ulemaya farz olan bir vazifeyi omuzuma aldım, demek cinayet ettim ki bu tokadı yedim. 5. cinayet. Gazeteler iki kıyası fasit ciyetiyle ve haysiyet kırıcı bir neşriyat ile ahlak-ı İslamiyeyi sarstılar. Ve efkar umumiyeyi perişan ettiler. Ben de gazetelerle onları reddeden makaleler neşrettim. Dedim ki, ey gazeteciler, edipler edepli olmalı, hem de edebi İslamiye ile müteettib olmalı ve onların sözleri kalbi umumi müştereki milletten bir tarafına çıkmalı ve matbuat nizamnamesini vicdanınızdaki hissi diyanet, ve niyeti halise tanzim etmeli. Halbuki siz iki kıyası fasitle yani taşrayı İstanbul'a ve İstanbul'u Avrupa'ya kıyas ederek efkar-ı umumiyeyi bataklığa düşürdünüz ve şahsi garazları ve fikri intikamı uyandırdınız. Zira elifba okumayan çocuğa felsefe-i tabi'ye dersi verilmez ve erkeğe tiyatrocu karı libası yakışmaz ve Avrupa'nın hissiyatı İstanbul'da tatbik olunmaz. Akvamın ihtilafi, mekanların ve aktarın tehalufu, zamanların ve asırların ihtilafi gibidir. Birisinin libası, ötekinin endamına gelmez. Demek Fransız büyük ihtilali bize tamamen hareket düsturu olamaz. Yanlışlık tatbiki nazariyat ve muktezai hali düşünmemekten çıkar. Ben ki ümmi bir köylüyüm, böyle cerbezeli ve mugalatalı ve ağrazlı muharrirlere nasihat ettim, demek cinayet işledim. Altıncı Cinayet Kaç defa büyük içtimalarda heyecanları hissettim, korktum ki avamın az, siyasete karışmakla asayişi ihlal etsinler. Türkçeyi yeni öğrenen, köylü bir talebenin lisanına yakışacak lafızlarla, heyecanı teskin ettim. Ez cümle Bayezit'te talebenin içtimağında, ve Ayasofya Mevlidinde ve Ferah tiyatrosundaki heyecana yetiştim. Bir derece heyecanı teskin ettim. Yoksa bir fırtına daha olacaktı. Ben ki bedevî bir adamım, medenilerin entrikalarını bildiğim halde işlerine karıştım, demek cinayet ettim.